E, Bulut-Bagatır'la e, değişmeli yapıyoruz e, birkaç e, süredir, birkaç aydır. E, i̇nşallah önümüzdeki süreçte tekrar birlikte yapmaya başlayacağız. Bu arada COP27'yi e, izlemek için Mısır'ın Şarmayel Şehkent'inde olacağız. E, Kasım ayında programları oradan yapacağız. Orada beraber e, program yapmayı başarırız diye düşünüyorum o koşuşturma içinde. Şimdi her zaman olduğu gibi yine e, Türkiye'den haberlerle, iklim değişikliğiyle, iklim kriziyle ilgili haberlerle ...başlayacağız. Sonra biraz dünyaya doğru... ...açılacağız. Biraz COP27... ...haberlerimiz de var tabii. Şimdi geç, geçtiğimiz günlerde... ...çok önemli bir... ...bence çok önemli bir rapor yayınlandı. İklim için 350 yayınladı bu raporu. Zaten gerçekten çok iyi çalışmalar... ...yapan bir iklim... ...aktivisti grup... ...iklim mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarında... ...önemli bir yeri olan... ...İklim için 350. Türkiye'deki bankaların... ...iklim değişikliğine yaklaşımı... ...isimli raporu açıkladılar... Ee, ve burada yalnızca 8 ban 17 bankayı incelemişler ee, 5 ayrı kriter doğrultusunda bu kriterler fosil yakıt varlıkları yatırımları Tabii bir bankanın en önemli herhalde e, i̇klim değişikliği ile mücadelede aslında göstergesi temiz enerji yatırımları bu da çok önemli. Yani bunlara ne kadar e, katkı sağlıyorlar. E, kendilerinin e, karbon ayak izi hesaplamaları, karbon nötr veya net sıfır konusunda hedef belirlemeleri. Ve ESG dediğimiz e, çevresel sosyal alanda alandaki uygulamaları ve buna benzer e, kendilerinin e, başka çalışmalarını konusundaki kriterler üzerinden giderek 17 bankayı gözlem altına almışlar. Türkiye'de bulunan, Türkiye'de faaliyet gösteren ve yalnızca 8 bankanın kömürü finanse etmediğini ortaya koymuşlar. Yani demek ki 9 banka hala kömürü finanse etmeye devam ediyor. Hani bardağın yarısı boş, yarısı dolu diyoruz çoğu zaman. Yine öyle. Bankaların bu konumu neden çok önemli? Çünkü hiç kimse kendi bu dünyada kendi, kendi parasıyla yatırım yapmıyor. Her zaman kredilerle yapılıyor bu işler. Büyük kömür yatırımları da hep yine kredilere dayalı. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz geçen e, sene COP26'da sırasında açıklamıştı. Bank of China, e, Çin Çin'in en büyük e, kamu bankası artık yurt dışındaki e, kömürlü termik santralleri desteklemeyeceğini, yatırım vermeyeceğini söylemişti Kredi vermeyeceğini söylemişti Bu dünyada aslında önemli bir damarın kesilmesi anlamına geliyor Ama Türkiye'de bankaların hala yarısından çoğu diyelim Bu konuda çok net değiller Açıkçası ben 7 tanesinin de olmasının yine de önemli olduğunu da düşünüyorum Pardon 8 bankanın kömürü finanse etmeyeceğini açıklaması önemli geri kalanların hani illa finanse edeceğiz diye bir kayıtları da yok ama böyle bir beyanları da yok yine raporo göre bu bankaların yaklaşık yarısı karbon netir veya net sıfır olmak üzere hedef belirlemiş geri kalanların bir bu konuda bir tarihleri veya bir hedefleri açıklanmamış büyük ihtimalle bir kısmı da çalışmaya devam ediyordur çünkü bugünkü dünyada bir banka olarak ölü yatırımlara ne kadar daha finansman vermeye devam ettirebilirler. Uzun vadede bindikleri dalı kesmekten başka bir şey anlamı gelmeyecek. Kömürlü termik santraller herkesin elinde bir ölü yatırım olarak kalacak. Bunlara yatırım yapanlar da bu paralarının dönüşünü çok zor alacaklar. Bunu söylemiş olalım. Bu hedef belirleyen bankaların... ...uzun vadeli bu hedeflerini destekleyecek kısa vadeli planlamalarının da bilgisi bulunmuyor. Bu da çok önemli biliyorsunuz. Uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz. Şu tarihte çıkacağım, şu tarihte karbon nötr olacağım ama... ...kısa vadeli planlarla desteklenmesi gerekiyor. Aynı ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerinde olduğu gibi. E, raporda yine hemen hemen her bankada farklı isimlerle de olsa... belli bir komitesinin olduğunu e, ortaya kayıyor... E, fakat e, bu komitelerce hazırlanan sürülebilirlik raporlamaları çok e, bir örnek değil. Yani bir tam bir e, aslında bilimsel temelle yapılmayan birçok rapor var. Farklı metriklere göre ha hazırlanmış. O yüzden karşılaştırmaları zor oluyor. Yine her zaman gibi yeterli veri eksikliği göze çarpıyor. İklim 350 Derneği'nden sevgili Evve Baysal bu konuda e, bir açıklama da yapmış. İklim kriziyle mücadelede adil bir ekonomi ve yaşanabilir bir yeryüzü için... Bankalara büyük sorumluluk düşünü belirtiyor. Gerçekten de öyle çünkü bankalar bütün bu paranın gidişatını belirleyerek aslında ekonominin yönünü de biliyorlar. Yani biri kamuysa kamu denetimi veya kamunun teşvii veya bu konudaki kısıtlamalarıysa ikincisi de paranın akışı. Bunu çok net söylemekte lazım. Paranın akışını kestiğinizde dediğim gibi kimse buralara yatırım yapmaz. Şöyle diyor Efe Baysal, bankaların başta kömür olmak üzere fosil yakıtlara finansal kaynak sağlamaktan vazgeçmesi iklim krizine sebep olan havayı, suyu, toprağı kirleten projelerin durması için çok önemli bir adım. Aynı zamanda Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine giden yol emisyonlarda en büyük paya sahip enerji sektörünün dönüşümü için finansal sistemlerde yapılacak köklü değişikliklerden geçiyor. E, bu arada geçtiğimiz ay 300, e, iklim için 350 tarafından e, bir e, kampanyada başlatılmıştı. Dumansız Para Sahası e, e, imza kampanyası. Burada aslında şunu yapmaya çalışıyorlar. Bence çok, bu da çok önemli. Yeterince tabii güçlü oluyor mu? Yeterince etki yapabiliyor muyuz? Bunu bilmiyorum. E, bir, tek tek e, yani Moody diye hani, hani markaların e, para yatıranlardan, paralarını bankalarda tutanlardan... E, aslında bireysel mevduatlardan yani e, çok sayıda var e, küçük küçük ama e, bunlar toplandığında büyük bir para ediyor. Banka müşterilerinin e, bu tür bankalara e, kömürü finansime et, etmeye devam e, etmeme konusunda en azından bir açıklamada bulunmayan bankalara paralarının yatırmamalarını ve hatta çekmeleri e, aslında bankaları bu konuda doğru yola sokmak için son derece önemli diye düşünüyorum ben. E, Kendilerinde kutluyorum gerçekten çok önemli bir çalışma. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğim. E, bu e, bu seferki yayının e, yavaş yavaş e, şarm el şehitteki kop 27'yi hazırlanalım istiyorum. Biraz onun havasına da girmek e, gerekiyor. Yavaş yavaş tansiyona bu konudaki e, gerilimi arttırmak e, önemli. Derek Fichter'in e, Gerap diye bir şarkısı Ancient Egypt. E, albümünün ikinci İ İ Egypt 2 albümünde yer alan e, Gerep parçasını dinliyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. E, Türkiye'den ikinci haberimiz e, artık bir e, ne denir şey, yılan hikayesine dönmüş. E, bu bir aslında e, ayıpla ilgili hikaye. Biliyorsunuz Muğlan'ın Milas'a bağlı İkizköy'deki köydeki Akbelen Ormanı'nda bir, yıla, bir yıl aşkın süredir kömür madeninin genişletilmesine karşı bir mücadele sürüyor. Yeni köy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ının YKA Enerji diye kısaca geçiyor. Burada iki kömürlü termik santrale daha fazla kömür sağlamak için e, alanı büyütmeye çalışıyor. Burada Akbelen Ormanı var, e, nefis bir orman. E, ayrıca zeytinlikler var. E, bu alanda. E, yani inadım inat şeklinde uğraşıyorlar köylüleri gerçekten başına neler geldi oradaki yaşam savunucuları da var köylülere destek olan çevre bölgelerden gelen önemli bir mücadele veriyorlar ve hala yasal platformda da devam ediyor mücadele. Şimdi bir, e, bu İkiz e, Köylüler ve destekleyen e, e, çevre dostları Milas'ta bir basın açıklaması e, yaptılar. Akbelerin korunmasına yönelik bir bilirkişi raporu beklediklerini belirttiler. Bu bilirkişi raporları daha önce 3 kez bilirkişi incelemesi keşfi yapıldı. Ama e, her seferinde bir şekilde iptal oluyor. Bir şekilde e, olumlu çıkan sonuçlar bile e, geri dönüyor. Ee, hazırlanan ilk bilir kişi raporunda çok açık bir şekilde madencilik faaliyetinin orman ekosistemi tamamen yok edeceği kabul edilmişti ama işte e, biliyorsunuz üstün kamu e, yararı gibi bir e, garip e, bir şey var e, sanki bu bir e, oradan kömürün çıkarılması e, bir sadece bir kamu yararı sağlıyormuş gibi tam tersini olduğu halde e, bu konuda e, diretiyorlar ve e, uğraşıyorlar. E, Şirket ve e, onu, kamu e, diyelim çünkü gerçekten burada da aynı şekilde bu bir yürüyüş yapmaya çalışmışlar Milas'ta bir basın açıklamasıyla birlikte yürüyüşü engellemeye çalışılmış e, bayağı bir uğraştıktan sonra Milas pazar yerine Atapark meydanına kadar e, gidebilmişler ve orada bir basın açıklaması yapmışlar bu anlattıklarımızda zaten e, bu basın açıklamasından e, bize e, ulaşanlar. Ee, çok önemli bir e, zeyt, e, hasat ettikleri zeytinlerini göstererek zeytin mi kömür mü sloganları atmışlar. Ee, gerçekten yani e, hala bu yüzyılda e, iklim krizinin bu seviyeye geldiği bir noktada hala e, <gülüyor> bu kadar e, cennet gibi bir yeri ayrıca çok büyük e, fayda sağlayan zeytinlerin olduğu ekosistemin, e, harika bir ekosistemin olduğu yerde orayı kesip biçip kömür çıkarmaya devam etmek istiyorlar. Bu konuda e, orada mücadele edenlere selam olsun. O desteklerimiz e, hep onlarla birlikte. Şimdi e, bir başka haberimize geçelim. Genç iklim Aktivistleri Change.org'da iklim acil durumu ilan edilsin kampanyası başlatmışlardı. Bununla ilgili daha önce haberlerini de yaptık. Şimdi İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan destek geldi bu gençlere. Ee, üç Büyükşehir'in belediye başkanı hashtag karbon sıfır dünya bir pankartını imzalarak gençlerin yaşanabilir gelecek talebine yanıt verdiler. Ee, bu iklim acil durumu dünyanın birçok yerinde biliyorsunuz ilan edilmiş durumda. Bazı yerlerde ülkeler bazı yerlerde yerel yönetimler bunları ilan ediyorlar. Ama özellikle yerel yönetimlerin bu konuda e, ciddi bir çabası var. Ee, bu konuda e, Ekrem İmamoğlu, Tunç Er ve Mansur Yavaşla e, görüşmüşler An İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediye başkanları. Onlar da desteklerini bir şekilde e, o, göstermişler. E, bu haberimizde onunla ilgili. Ankara büyükşehir belediye Baş belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş imza sayısı 40.000'e yaklaşan iklim acil durumu kampanyası ile ilgili, e, bu gençlerin görüşmesiyle ve imza atması ile ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Küresel iklim krizinin ne kadar büyük bir sorun olduğunu farkındayız. Gelecekte yaşanabilecek sorunların, tağıl ya da su savaşlarının, gıda krizinin, hatta temiz hava için verilecek mücadelenin önemini biliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, büyükşehir belediyesi olarak yatırımlarımızla Ankara'yı iklim dostu başkent haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmanın mümkün olduğunu biliyor, adımlarımızı bu inançla atıyoruz. Genç kardeşlerimi yaşanan bir gelecek için verdikleri bu mücadelede destekliyor ve yanları oldu, yanlarında olduğumu bilmenin istiyorum demiş. E, aferin e, Mansur Başkan'a. E, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayar da aynı şekilde e, 2030'a kadar İzmir'in karbon salınlarını %40 azaltma hedeflerini olduğunu ve gençlerin e, koşulsuz şartsız desteklediğini açıklamış. E, gezegeni hasta ettik iyileştirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz aksa halde hiçbirimiz iyi olamayız. Ee, Tunus ayrağıda Ekrem İmamoğlu da bu konuda e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, bu konuda gerçekten onlara çok büyük roller düşüyor. E, tabii gençler ülkeye başkanlarını aslında bu çağrıyı yapıyorlar e, ve change.org/slash iklim acil durumu adresinde başlattıkları kampanyayı desteklemeye paylaşmaya e, devam etmemizi istiyorlar. E, desteklerimiz onlarla birlikte. Tüm belediye başkanlarında küçük, büyük, büyükşehir, e, belediye, ilçe bu mücadeleye destek olmalarını e, biz de e, temenni ediyoruz. Şimdi yine küçük bir müzik arası verelim. E, Mısır'dan e, devam ediyoruz. Bu sefer Mısırlı, Tetos Dimitriadis'in aslında biz bunu Pulp Fiction'da başka bir e, müzisyenden, bir batılı müzisyenden e, dinledik. Bu orijinali, e, orijinalini hep beraber dinliyoruz. İklim habercileri devam ediyor müzik arasından sonra. Şimdi bir sağlık haberi yani daha doğrusu iklim değişikliği ve sağlık ilişkisine dair bir haber. Lancet'in 2022 raporu. Lancet sağlık ve iklim değişikliği geri sayım 2022 raporu. Fosil yakıtların insafında insan sağlığı. Zaten başlık gayet iyi anlatıyor. Biliyorsunuz Lancet raporu. Lancet e, aslında dünyanın e, sağlık konusundaki en önemli otoritelerinden biri. Ee, bu konudaki e, küresel e, çalışmaların merkezlerinden biri. E, son derece önemli raporlar, çalışmalar yapıyorlar. Yedinci geri sayım raporuymuş bu Lancet'in. Dünya Sağlık Örgütü, HU ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de içinde bulunduğu... ...51 kurumdan 99 uzman çalışmaları çalışmış bu e, araştırma kapsamında. Tabii ki rapor 27. E, yani COP27 öncesinde yayınlanarak aslında... Iklim değişikliğinin e, sağlık konusundaki ne kadar büyük etkiler bıraktığını göstermek bir uyarı niteliğinde e, 43 göstergeyi ele almışlar e, ve e, can yıkıcı sonuçları ortaya koyuyorlar. E, bu yılki raporda yer alan verilere şöyle bir bakınca iklim değişikliğinin yakın vadede gıda güvenliğinin her ayağını etkilediğini gösterdiğini söylüyor rapor. E, artan sıcaklıklar ve aşırı hava olayları ürün verimini doğrudan etkiliyor. Ve ürünlerin büyüme mevsimlerini e, kısaltıyor. Bunu tek tek hesaplamışlar. Mısır için 9.3 gün, pirinç için 1.7 gün e, ve buğday için de 6 gün e, kısaltıyor e, ürünlerin büyüme e, günlerini. Bunlar ne kadar önemli olduğunu kümülatif olarak toplandığınızda öyle 6 gün, 3 gün, 9 gün diye bakmayın. Bunlar dünyayı besleyen gıdalar ve e, ürünlerin büyüme mevsiminin kısalması... Aslında ürünlerin veriminin azalması anlamına geliyor. Ee, bu da doğrudan aslında gıdaya erişim arası, e, açısından çok büyük sorunlar yaratıyor. Yine aşırı sıcakların 2027 yılında 103 ülkede e, iki, 1981 ve 2010 yılları arasına kıyasla 98 milyon daha fazla insanın orta ile şiddetli gı, gıda güvensizliği bildirmesiyle ilişkili olduğunu e, ...rapor ortaya koyuyor. Yani biraz önce verdiğim bu gıdaların büyüme sürelerinin kısalmasının doğrudan etkisi bu. E, gıdalar e, daha az gıda üretiliyor ve bu da gıdaların fiyatlarının yükselmesi ve erişiminin zorlaşması anlamına geliyor. Yine rapora göre ortalama olarak 2012-2021 yılları arasında küresel kara alanın %29'u 1951-60 yılları arasına göre... Her yıl daha fazla aşırı kuraklıktan etkilenerek insanları su ve gıda güvenlik riskiyle karşı karşıya bıraktı. Aşırı sıcağa maruz kalmanın etkilerini de ortaya koyuyor. Bunları sık sık zaten çeşitli haberler ve araştırmalarla veriyoruz. Kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları şiddetleniyor. Sıcak çarpmasına, olumsuz hamilelik sonuçlarına, kötüleşen uyku düzenine, kötü ruh sağlığına ve yaralanmaya bağlı ölümlerin artmasına neden oluyor. Ayrıca e, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma ve egzersiz yapma kapasiteleri de düşüyor. Doğrusuyla o da do sağlığa bir e, olumsuz etki yaratıyor. E, tabii ki en büyük e, bu konuda en risk altında gruplar e, aşırı sıcağı hassas gruplar. Bir yaşın altındaki çocuklarda mesela 1986-2005 yıllarına kıyasla 2012-2021 yıllar arasında bu yıllar e, ele alınmış. Ee, toplam 600 milyon gün ee, daha fazla e, risk altında çocuk başına 4.4 gün düşüyormuş 65 yaş üstü üst yetişkinler içinse toplam 3.1 milyar gün yani kişi başına 3.2 gün daha fazla sıcak ha hava dalgası yaşanmış Bunlar doğrudan sağlığı hem fiziksel hem de mental sağlığı doğrudan etkiliyor Bunu çok net olarak biliyoruz Ayrıca yine e, insanların e, çok yüksek veya aşırı yüksek yangın tehlikesine maruz kalma oranında e, 2001-2004 arasına göre 2018-2021 yılları ar aralığında e, %61 ülkelerin sayısı %61 pardon ülkelerin %61'inde arttığı gözüküyor. E, daha çok fazla veri var gerçekten dikkatle incelenmesi gereken bir şey bulaşıcı hastalıklar üzerine. Bulaşıcı hastalıkların artışı üzerine e, sayısız veri var. E, incelemenizi öneririm. Şimdi kısa bir e, reklam arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Herkese tekrar merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. E, şimdi en son bir sağlık haberiyle Lancet'in e, sağlık ve iklim değişikliği raporunu anlatmıştık. Şimdi de çok önemli bir e, aslında rapor yayınlandı. Ee, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Ulusal Katkı Beyanları Sentez Raporu. Yani bu ne demek? Şimdiye kadar bir, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterliğine sunulan, u, devletlerin sunduğu... ...Ulusal Katkı Beyanları'na ilişkin son durumu aslında ortaya koyuyor. Ve bu son durumun e, ne kadar ilerleme, ne kadar e, bir e, hala e, yavaşlık olduğunu ortaya koyan... E, ...en önemli aslında göstergelerden tabii bu da COP27 öncesinde durumu anlatmaya çalışıyor. Şimdi yine bardak yarı doş yarı boş yarı dolu aslında ülkelerin küresel sera gazı emisyonlarının eğrisine yavaş yavaş aşağı doğru büktüklerini gösteriyor yani bir çan eğrisi gibi düşünürsek zirve yaptığını yavaş yavaş bu çan eğrisine göre yavaş yavaş düşme eğilimine girdiğini ortaya koyuyor fakat bu çok yavaş. Yani 100 yılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlama hedefine için yetersiz. E, rapora göre şimdiye kadar Paris Anlaşması kapsamında 193 taraf ülkenin toplam iklim taahhütleri e, ne yazık ki 100 yıl sonunda dünyayı 2000 derecelik bir ısınma yoluna sokabilir. Tabi bunları ihtimaller üzerinden belli ihtimallerle hesaplıyorlar. Ama çok önemli bir uyarı e, zaten defalarca bu konuda Başka araştırmalarda yayınlandı e, ama bu en üst düzey e, herhalde e, bilgi kaynağı. E, raporda ayrıca mevcut taahhütlerin emisyonları 2030 yılına kadar 2010 seviyesi, seviyelerine kıyasla %10.6 oranında artacağını göster arttıracağını gösteriyor. E, geçen yılki tespit %13.7'ymiş yani bir orada iyileşme var 13.7'den %10.6'ya. %10 ...oranın da artacağına... ...dair bir iyileşme aslında. Bu... Yani ...dolu tarafı diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi bunların hiçbiri... ...şu anda yeterli değil. Geçen yılın yapılan analiz... ...bunlar her yıl yapılıyor. Öngörülen emisyonların... ...2030'un ötesinde de artmaya devam edeceğini... ...göstermişti. Bu yılın analizi ise emisyonların... ...2030'dan sonra artık yükselmeyeceğini... Ama bilimin bu 10 yılda gerekli olduğunu söylediği hızlı düşüş eğilimini de göstermediğini ortaya koyuyor. Yani e, sınırlı bir aslında kazanından söz edebiliriz. Evet. E, rapordan e, da, baş, dair çıktıları şöyle e, bir 5-6 başlık verelim dediğimiz gibi çok kapsamlı çok fazla şey var. Şimdi bu taraf ülkelerin yani 193 ülkenin yüzde net sayısal hedefler olarak ifade edilen sallaştırılmış azaltım hedefleri sunmuş. Geri kalan yüzde onununsa e, sundukları emisyon azaltım da endisi diyoruz bunlara e, sayısallaştırılabilir bir bilgi yok. E, yani niyet gibi bir e, herhalde e, şey içeriyor. Hiç e, işimize yaramayan bir şey ama tarafların çoğunun vermiş olması enteresan tabii ki. Önemli. Yine tarafların %80'i 2006 IPCC kılavuzunda tanımlanan tüm sektörleri veya neredeyse tüm sektörleri yani çoğuna yakını kapsayan ekonomi çapında hedefler bildirmişler. Ve giderek artan sayıda tarafta yeni ve güncellenmiş NDC'ler veriyorlar. Ve bunlar da bu NDC'lerde de emisyon azaltım tarihlerinde de mutlak emisyon azaltım hedeflerine geçmişler %80'i. Burada bir parantez tabi Türkiye için bir parantez düşmemiz lazım. Türkiye hala bunu vermedi. Biliyorsunuz bunu bekliyoruz. COP27 öncesinde olabilir. COP27 sırasında olabilir. Şimdi yıl sonuna kadar uzayabilir gibi bir açıklama da var. Ama şunu da bilmiyoruz. Bu yeni emisyon azaltım taahhüdünün mutlak emisyon azaltım şekline mi gelecek? Yoksa artıştan azaltım gibi gerçekten işe yaramayan bir hedef mi olacağını göreceğiz. Bu konuda hem, hem göreceğiz diyorum hem de bu konuda mücadele etmeliyiz. Türkiye'nin bu konuda daha bu yüzde seksenin içine girmesi için. Çünkü şu anda Türkiye bu yüzde yirminin içinde mutlak emisyon azaltım hedefi ortaya koymayan ülkelerden biri. Şimdi bir de sera gazları açısından da bakmışlar hani bu tahayyüplerin içinde. Neredeyse bu tüm endisilerin tüm ülkelerin endisilerinin Karbon emisyonlarını e, dahil ettiklerini görüyoruz. Fakat e, metan emisyonlarını dahil edenler onların %91. Azot protoksit e, emisyonlarını dahil edenler %89. Hidroflürokarbon emisyonlarını dahil edenler HFC diye bildiğimiz e, %53. E, giderek azalıyor. Bunlar daha az önemli ama yine hepsi e, e, sere gaz emisyonlarının parçaları... P PFC perfluorokarbon e, Ve kükürt hekzaflorür %36 Ve nitrojen triflorit %26'sı ancak kapsıyormuş Burası biraz e, kimya dersi Gibi oldu ben de bir e, Sözelci olarak aslında e, bu gazları tabii ki zor okuyorum bile e, Ama bunlar e, böyle e, Kimya bilgileri değil Bunlar hayatımızın gerçekleri e, Yine tarafların yarısı Yaklaşık ee, çoğunlukla diğer hedeflerle birlikte olmak üzere uyum eylemlerinden ve veya ekonomik çeşitlendirme planlarından kaynaklanan azaltım yan faydaları hakkında bilgi vermişler NDC'leri kapsamında. Ee, yeni veya güncellenmiş NDC'ler sunan tarafların çoğu %74'ü seragaz emisyonlarını 2025 ve veya 2030'a kadar azaltma veya sınırlama taahhütlerini güçlendirmiş durumdalar. Yine biz bu %74'ün arasında yokuz Türkiye olarak. Bunlar veriler, daha çok veri var ama gerçekten çok önemli bir rapor. Bu konuyla ilgilenenlerin dikkatlice incelemeleri gereken, dediğim gibi bazı gelişmelerle birlikte daha çok eksiklerin olduğunu ortaya kayan bir rapor. Şimdi yine kısa bir müzik arası vereceğiz. Ee, şimdi Mısırlı, e, yani daha doğrusu İskenderiye doğumluğu, Demis Rusos'un kurduğu, içinde olduğu Alfred's Child efsane bir gruptur. Ondan The Force Horsemen'i dinliyoruz. Yani Mahşer'in dört atlısı. Evet tekrar beraberiz. İklim habercileri devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı e, bir yeni e, rapor e, ya da bir bilgi notu yayınladı. E, yenilebilir, daha doğrusu küresel emisyonlar bu yıl bir %1'den birden az büyüyeceğini hesaplıyor. Bundaki en ön önemli katkının da yenilebilir enerji sayesinde olduğunu söylüyor. E, Ajansın raporuna göre karbondioksit emisyonları bu yıl yaklaşık 300 milyon ton artarak 33.8 milyar tona yükselecek. E, fakat 2021'de yaklaşık 2 milyar tonluk sıçramaya göre çok küçük 300 milyon ton yani 2 milyar tonun neredeyse 7'de biri kadar artış azalmış durumda. Olumlu bir gelişme olarak kaydedebiliriz. Tabii ki her şeyde söylediğimiz gibi daha yapılacak çok şey var. Bu yılki artışın ana kaynağı da pandemi sonrası havacılık sektörünün tekrar açılmasından büyük oranda gelmiş ve elektrik üretiminden yani tabii tekrar daha fazla çalışmaya başladı sanayi. Buradaki elektrik üretiminin de e, karbondioksit yani sera, e, fosil yakıtlar kaynaklı olduğunu çoğunlukla biliyoruz. Bu nedenle böyle bir e, gelişme var. Fakat e, buna rağmen e, yenilenebilir enerjiler e, hızla büyüyorlar ve e, bu artışı bir şekilde kompansa ediyorlar. E, Ukrayna'daki savaş nedeniyle gaz fiyatlarının artmasıyla ülkelerin biliyorsunuz özellikle Avrupa kömür talebenin arttığını biliyoruz. Ee, 1 milyar ton kadar olabilirdi diyor e, rapor. Ama Yirinebil Enerji'deki ve elektrikli araçlarının kullanımındaki artış bu emisyonlardaki yükselmeyi sınırlamış durumda. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı'nın icra direktörü Fatih Birol şöyle demiş. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle tetiklenen küresel enerji krizi birçok ülkeyi Rusya'nın piyasadan alıkoyduğu doğal gaz arzı yerine Başka enerji kaynaklarını kullanmayı etti. Cesaretlendirici bir haber. Güneş ve rüzgarın boşlunu bu boşluğu doldurması, kömürdeki artışın nispeten küçük ve geçici olduğunu gösteriyor diyor. Çok önemli. Ee, güneş ve fot güneş fotovoltaik yani PV ve rüzgar rüzgar enerjisi küresel bir elektrik üretiminde 700 terawatt saatten fazla bir artışa öncülük etmiş. Ve bu yıl kaydedilen e, bu kaydedilen artış e, en büyük yıllık artış olarak kayda geçmiş çok önemli. E, bu arada e, Avrupa Birliği'nin emisyonları kömür emisyonlarının yükselmesine karşın e, bu yenilenebilirler sayesinde düşme yolunda ilerliyor. Çin'in emisyonları ise 2022'de sabit kalacak çünkü zayıf e, ekonomik bir aslında büyümesinde yavaşlama var. E, Duralık geçti denilebilir biraz Çin. Ve kuraklığın hidroelektrik biliyorsunuz çok büyük hidroelektrik santralleri var. Hidro, e, kuraklık da yaşandığı için Çin'de hidroelektrikte bir düşüş var. E, fakat güneş ve rüzgardaki e, büyük artış e, Çin'deki emisyonların 2020'de sabit kalmasını sağlamış gözüküyor. Şimdi yine bir e, müzik arası verelim. E, bu sefer de bir Mısırlı müzisyen e, İngilizce söylüyor ama e, Mısır e, orijini Tamino e, Habibi şarkısını söylüyor. Herkese merhabalar. Iklim Habercileri devam ediyor. Son bölümümüzdeyiz. E, cop 27 ile ilgili birkaç haber verip e, onları da dahil etmeye çalışacağım programa. E, biliyorsunuz 6 Kasım Pazar günü Şarmelia şehride Mısır'da başlıyor cop 27. E, fakat burada iyi bir haber yok. İlk e, hani haberlerinden biri e, burada göstericilerin e, etkinlik alanını kapatmışlar e, ilk günü de. Çünkü işte devlet başkanları falan gelecek diye orada yani herhangi bir gösteri veya etkinlik yapılmasını engelliyorlar. Guardian'da çıkmış bu haber bir e-postaya ulaşmış. Birleşmiş Milletler'in Mısır hükümeti 7 Kasım 2022'de bu bölümlerde etkinliklerin gerçekleşmeyeceğine karar verdi diye bir yazısına ulaşmış. Onu paylaşıyor. 8 Kasım Salı için şu ana kadar bir kısıtlama yokmuş. Ee, bu konuda e, çalışma yapanlara e, bu haberi vermiş olalım. E, oradan da, orada çünkü büyük bir aslında Türkiye'den de e, hem iklim aktivistleri hem de bu konuyu e, iyi takip eden gazeteciler, e, bu konudaki uzmanlar da orada olacaklar. STK'lar tabii iptaller nedeniyle endişeli. Çünkü bu etkinlikler çok önemli bir yer tutuyor aslında her zaman COP'larda. Ve bu devlet dışı aktörlerin bu etkinlikleri biraz da içeriye yön verme girişimi büyük, önem, yani büyük bir şekilde etkilemeye çalışıyorlar içeriği. Bu çok önemli bence. COP26'da da böyle bu tür ufak tefek engeller olmuştu. Ama yine de Grathe Thunberg'de dahil olmak üzere aktivistler... Bu alanda etkinliklerine yapmışlardı bu konuda böyle bir durum var Mısır'da zaten bu konuda bir kaygımız vardı bu kaygıların bazıları gerçekleşecek gibi gözüküyor. E, i̇kinci haberimiz petrol e, şirketleri, petrol, şöyle diyeyim daha doğrusu, COP27'nin düzenlenmesinde çalışan bir halkla ilişkiler şirketi. Hill Nalton Strategies isimli bir Amerika Birleşik Devletleri orijinal bir halkla ilişkiler firması. Türkiye'de de var bunda, çok büyük zaten dünyanın birçok yerinde. Mısır'ın COP27 düzenlemesinde e, çalışıyorlarmış profesyonel olarak. Fakat aynı firma büyük petrol şirketleri için çalıştığını ve e, onların yeşil badana, e, yeşile boyama, çalışmaların içinde de yer aldığını ortaya koydular. Ee, Endişeli Bilim İnsanları Birliği'nin e, hesap verebilirlik kampanyası direktörü Katie Mulvey, Open Democracy'de e, bunu yazdı. E, bu şirketin dezenformasyon yayma konusunda utanç verici bir sicile sahip olduğunu söyledi. E, zaten şirket ExxonMobil, Shell, Chevron, e, Suudi Aramco gibi büyük, büyük e, fosil kıtlı devlerinin de e, Onlara hizmet sunan bir şirket Dolayısıyla burada bir e, Gariplik olduğunu e, Söylüyorlar gerçekten de bu doğru e, KOP başkanlığı Paris anlaşmasının hedeflerine Ulaşmaya kendini adamış e, Bir PR firması Kullanmalıydı böyle PR firmaları da var Doğru söylüyorlar e, Halkla ilişkiler sektörü dahil olmak üzere iklim aldatma karşı Tüm aktörler sorumlu tutulmalı Diyorlar Diyorlar e, ne doğru söze ne denir? Gerçekten bu çok önemli. Bu konuya geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres dikkat çekmişti. Hatta şöyle demişti halkla ilişkiler sektörünü fosil yakıt endüstri korumak adına milyarlar, milyarlarca dolar harcayan bir makineye benzetmişti. Gerçekten de hani reklamlarda daha az bunu yapmaya başladılar ama halkla ilişkiler aracılığıyla halkla ilişkiler sektörünü kullanarak fosil yakıt endüstrisi fosil yakıt devleri ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar. Bu konuda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu Amerika'nın en eski halk ve ilişkiler şirketlerinden biriymiş. hill Altın ve kötü bir sicili daha var. 20. yüzyılda, ya geçtiğimiz yüzyılda tütün endüstrisi içinde yoğun olarak çalışmış. Biliyorsunuz tütün endüstrisi sigara ile sağlık ve akciğer hastalıkları, kanser arasındaki ilişkiyi e, ...koparmak ya da bu ilişkiyi aslında ortaya çıkaran birçok araştırma olmasına karşın uzun yıllar boyunca bunları saklı tutmayı e, başarmıştı. Burada da e, halkla ilişkiler şirketlerin önemli bir rolü vardı. E, bu şirketin de bu konuda e, uğraştığı e, söyleniyor. Ben doğrudan bilmiyorum e, bu şirketi ama... E, bu açıklama e, son derece önemli. Şimdi de petrol ve gaz sektöründe çalışıyorlarmış. Tabii başka şirketlerle de çalışıyorlardır. Ama tabii e, madem böyle bir müşteri portföyünüz var... ...KOP 27'ye de baş, bırakın başkaları yapsın. E, Mısır e, organizasyonunda... ...KOP e, 27 organizasyonunda gerçekten önemli e, problemler var. E, ama her şeye karşın mücadele devam ediyor... Bizden de bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese dinleyenlere. Ee, gelecek hafta buluşmak üzere.